Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. insanlar olarak bizi imtihan için yarattığını bir İki, imtihan yerimiz olarak da dünyayı takdir buyurduğunu biliyoruz. Dünyada imtihan için varız. İnsan imtihan için yaratıldı. Bunu 10 yaşındaki bir çocuktan 100 yaşındaki bir bir insana kadar bütün Müslümanlar bilir ve inanırlar. Dünyaya bir tiyatroda rol almak için gelmediğimizi, hayvanlar gibi yiyip içmek için gelmediğimizi bilmeyen, itiraf etmeyen yoktur. Bu büyük bir cahillik olur. Bunu hiçbir Müslüman üstüne almaz. Ancak Müslümanların yer yer dünya hayatının imtihanının nerelerde olduğunu algılama hatası ortaya çıkar. Şimdi bir şey tespit edeyim. İnşallah İfrat veya tefrit noktasına düşmüş olmam. Bizim gençlik yıllarımızda, Siret-i Nebi okumak, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ve Ashab-ı Kiram'ın hayatını okumak, adeta o zamanki ifadelerle İslamcı olmanın şartlarındandı. Hatta çok iyi, hatırlıyorum, Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabesi, ekmek peynir gibi satılıyordu, dört büyük cilt kitap olduğu halde. Onu okuma dersleri yapılıyordu. O dönemde, Ashab-ı Kiram'ı konu alan filmler piyasaya çıkmıştı. Meşhur Çağrı filmi de, bizim genç olduğumuz yıllarda, Müslümanların temel sinema malzemelerinden birisi olmuştu. Eğrilikleri, doğrulukları iyiydi, kötüydü açısından söylemiyorum. Benim şahsi kanaatime göre, Ashab-ı Kiram'ın hayatı ve özellikle Bilal-i Habeşi ve Habbab bin Arat gibi işkence üzerinden adı meşhur olmuş sahabilerin hayatı, bu çağrı filmi gibi sadece 23 yıl süren Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e ait ve onun vefatıyla anında kesilip biten Siret-i Nebi veya İslam tarihi şüphesiz çok müsbet, bereketli işlere sebep olduğu gibi, olumsuz diye bugün yorumlanabilecek bir şeye de sebep oldu. Ashab-ı örnek nesildir. Bunda tereddüt yok. Müslümanlığın en iyileridirler. Bunda da tereddüt yok. Peygamber şehadetiyle aleyhissalatu vesselam öyle zaten. Ama... Zannedildi ki Allah imtihan ederse, Bilal gibi kırbaçlanarak sabredeceğin imtihanı yapar zannedildi. Uhud gibi hep zannedildi imtihanlar. Halbuki aynı sahabilerin, o kırbaçlanan, sürgün edilen, hicrete esir edilen sahabilerin, daha sonra, vers imparatorluğunun sarayından gelen altınlar ve mücevherlerle o imtihandan daha hafif olmayan bir imtihana tabi tutulduklarını, çoluk çocuklarıyla, aileleriyle, kocalarıyla, eşleriyle imtihana tabi tutulduklarını ne yazık ki Siret-i Nebi'yi sadece Bilal'in Mekke'de Kırbaşlanması Übey ibn Halef Mel'un'un müminlere zulmetmesinden ibaret zanneden bir anlayışa etki etti. Şüphesiz ondan kaynaklandı demiyorum. Büyük bir iddia olur bu. Rabbimiz imtihan etmeyi murad ettiği için insanı yarattı. İmtihan yeri olarak da dünyayı seçti. Bunda tereddüt yok. Ama imtihan olarak sadece Bilal ve Habbab'ın yediği kırbaçları zannetmekte sıkıntı var. Bu nedenle Kudüs işgal altında olduğu halde, gençlerin iffet diye bir teminatları bulunmadığı halde, faiz, ekmek, beyinir kadar mübah gibi hissedilmeye başlandığı bir zamanda, nasılsınız dendin, elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın diyen Müslümanlar, hep işkence altında, imtihan altında Bilal'i gördükleri için böyle diyorlar. Sabah namazına kalkmayan çocuğu bulunan bir Müslüman, elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın derken neyi kastediyor? Tuğla sökülür gibi aileler sökülüyor, yuvalar yıkılıyor, karı koca ayrılıyorlar. İffeti, iffeti insanlığın tehlike altında, Aile diye bir müesseseden söz etmek neredeyse mümkün değil. Elhamdülillah huzurumuz var, her şey yerli yerinde diye teselli bulabiliyoruz. Bunun için bugün dünya hayatında asab ı kiramın o kırbaçlı, işkenceli, açlık, hicretle özetlenen, savaşlarla özetlenen, İmtihanını imtihanın Bütünü zannetmek Allah imtihan ederse Böyle eder Filistin'de de yapıyor Zaten aynısını Çok kötü Filistin'deki durum Burada 3 tane 5 tane bali olmuş Namaz kılmayan çocuğun Bulunduğu evde durum çok iyi elhamdülillah şükürler olsun Faiz normal maaşa Dönmüş Haram mı, helal mi diye sormaya bile gerek kalmamış neredeyse. İşler çok iyi elhamdülillah. İyi iyi işler iyi. Bu idrak olarak şu anda bulunduğumuz noktanın kör bir bakıştan veya ileriyi görmeyen bir bakıştan ortaya çıktığını göstermektedir. Burada biz düzeltmemiz gereken eğriyi şöyle özetleyebiliriz. Allah imtihan etmek için mi gönderdi? Evet. Niye göndersin ki başka? Ayetlerden biliyoruz, hadislerden biliyoruz. İki, imtihan için dünyayı mı seçti? Evet. Ben miyim imtihan? muhatabı evet dünya mı imtihan olacağım yer evet ashab-ı kiram imtihan oldu da ben olmayacak mıyım olur mu öyle bir şey nasıl aynı cennete gireceğim ashab-ı kiramla aynı imtihana tabi olmazsam e demek onlar oldu ben de olacağım e ben şu kadar yarım asırdır dünyadayım ne kırbaç yedim ne doğru dürüst kurşun yedim imtihan dışı mı tutuldum acaba Olur mu öyle bir şey? E hani benim imtihanım? Heh. Yanlışı düzeltiyoruz. İmtihan, Mekke sokaklarında, Übey İbn i kırbaçları altında, Allah birdir, cayman bu sözden, demekten ibaret değildir. İmtihan kırbaç değildir. İmtihan hicret değildir. İmtihan Uhud'da, parçalanmış, parçalanmış, Yürek sahibi Hamza olmak değildir. Onlar imtihanın örneklerindendir. İmtihan nedir? Hayatın kendisidir. Sen elli sene nefes aldıysan bu dünyada o nefesi nerede nasıl aldıysan imtihandı o zaten. Hayat imtihandı. O imtihanı kazanabilenler bilalle beraber inşallah cennette olacaklar. Bilal kırbaçlı bir imtihana tabi tutuldu. Mus'ab hicret imtihanına tabi tutuldu. Ebubekir iman etmeyen bir babayı, anneyi bırakıp Yesrib'e gitme imtihanına tutuldu. Biz ise camilerin köşesindeki bankalarla imtihan oluyoruz. Mulu çağına gelmeden babasından önce konuşmaya başlayan ve babasını annesine söz bırakmayan çocuklarla imtihan oluyoruz biz. Biz malımızla, helal kazandığımız malımızla imtihan oluyoruz. Sahabe açlıkla imtihan olmuştu. Sahabenin aç kalması ne anlama geliyorsa, benim tokluğum da o anlama geliyor. O beni Allah niye aç bıraktı diye asi olsaydı cehenneme girecekti, ben doyuran Allah'a hamd etmeyi beceremezsem cehenneme girerim. Çünkü imtihan Mekke sokaklarında kırbaçlanmaktan ibaret değildir. Nefes almaya başladığından itibaren karşına ne çıkarsa onunla imtihan olmaktır imtihan. Bu sebepledir ki biraz sonra göreceğiz inşallah. Rabbimiz fitne, fitne diye bir kelime kullanıyor. Fitne. Evlatlar, evladımız, mallımız sizin fitnenizdir dikkat edin diyor. Bilal'in fitnesi de radıyallahu anh kırbaçtı. Mus'ab'ın fitnesi zengin anne ve babasıydı. Hamza'nın fitnesi mızraktı. Kulunu Allah muhakkak imtihan edecek. Bu imtihan sadece kırbaç, mızrak, açlık, hicretse ben 50 senedir imtihanat abi tutulmadım. Acaba imtihana bile gerek yok onun için mi salındım? Çünkü, وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimlere, yani kafirlere bir sorgu yok Allah buyuruyor. Sorgu yok, serbest onlar. Niye serbest? Ne soracaksın ki, niye sabah namazına kalkmadın mı diyecek? Faiz yedin diye soru mu soracak Allah? Hayatı yok ki soru sorulsun. Mümin, sorguya tabi tutulacak. Ben yarım asırdır kırbaç yemedim. Evet, onun yerine internet dalgaları yiyorum. Medya yiyorum onun yerine. Bilal'e, Allah yoktur, Muhammed peygamber değildir de diye kırbaç vuruluyordu. Beni haber bültenleriyle yok etmeye çalışıyor şeytan. Eğer Müslüman olarak biz Übey ibn Halef, Bilal'i kırbaçlayan adam... Ve müminin akidesini sarsmaya çalışan spiker arasında bağlantı kuramıyorsak şu formülü anlayamadık. Ben imtihan için yaratıldım. İmtihan yerim dünya. Sahabe imtihan olduysa ben de imtihan olacağım. Yarım asırdır niye imtihanım gelmedi? Dosyam mı kayboldu savcılıkta acaba? Bir şey anlamamışım demek ki. Hala. Ben ne zaman imtihan olacağımı merak ediyorum. Halbuki her gün Haber Bülten'i izliyorsun. Film izliyorsun. Camiye giderken bile Allah'ın haram ettiği şeyleri görmek zorunda kalıyorsun. 50 senedir alkollü bir mahallede yaşadığın halde bir kere Allah bu alkolü haram etmiştir diyemedin. Hala imtihan örüyorsun Rakı şişesi kafana vurulmuş. Sen hala Bilal kırbaç biz rahatız. Bugün Allah aratmasın diyorsun. Şişeyle vuruyorlar sana her gün. İmtihanı anlamak zorundayız. Onun için bu dünyada ne olup bittiğini sadece Bilal radıyallahu anh'ın kırbacı ile ölçmeye çalışan bir şey anlamıyor bu hayattan. Filistin'deki darbeleri, işkenceleri Silanyardayı müminlerin kurşunlar altında, bomba parçaları altında ölüp gitmesini, Allah'ın imtihanı zanneden, sadece imtihan odur zanneden anlamıyor. Evinin içinde dinamitlerle, el bombalarıyla beraber yaşıyor, fark edemiyor bunu. İmtihan anlaşılması lazım. Önce meselemiz bu. Ben imtihan için varım, yerimde dünya ve ben dünyadayım. Ne zaman start verilecek? 15 yaşından gün aldığın dakikadan beri start verilmiş durumdadır. Sadece kafirlerin saldırılarını imtihan zanneden yanılıyor. Kafirlerin saldırısı A'dır. Fakirlik B'dir. Aile içi sorunlar C'dir. Evlat D'dir. E de var. Nedir E? Kendi dininden beraber namaz kıldığın insanlardan imanının içinin oyulma gayretleri. İnanmayın Allah'a, inanmayın Muhammed'e sözlerinin işe yaramadığını iblis gördü. Veda hutbesinde vesselam, Efendimiz ne buyurmuştu? Siz müşrik olursunuz diye bir korkum yok artık demişti. Ama, diğer fitnelerden söz etmişti. Yer yer, bir medreseden, kaynamış bir fitne, belki de bir caminin kürsüsünden kaynamış bir fitne, belki de, bir ilim meclisinden kaynamış bir fitne, Rabbimin huzuruna, çürümüş bir imanla gitme nedenim olacaksa, kırbacı yiyerek, işkence çekerek, imanın zirvesine çıkan Bilal'le aynı cennete nasıl girerim ben? Hiç kimse, herkes Yesrib'e çabuk, diye bir mesaj beklemesin artık. Yesrib, belki evimizdeki oturma odasından, holun bir köşesine geçmek olacaktı. Kırbaç aramaya gerek yok. Ceplerimizdeki telefonlar, cihazlar, ne kırbacı be, şimşek gibi patlıyor. Bu sebeple, biz, şu dünyanın nasıl döndüğünü, anlamaya çalışan insanlarız, müminiz. Bu dünya imtihan için dönüyor. Bu imtihanı da Rabbim, bana ve bütün insanlara yapacak. Yoksa dünyaya göndermesinin gereği yoktu. Üstelik ben kendi imtihanımı ve benim eksenimde başkalarının yaşayacağı imtihanı yaşıyorum. Yani ben hem kendi imtihanım için uğraşıyorum, hem çocuklarımın, eşimin, talebelerimin, arkadaşlarımın da imtihan nedeniğim. Onlar da benim, ben de onlar için. Bu bakış, Allah'tan korkan, takva ile yaşayan müminin bakışıdır. Aksi takdirde yaptığın ibadet bile fitne nedenin olur. İbadet bile kayma nedenin olabilir. Riyasından vesairesine kadar bir yön şüphe ile. Bu sebeple kardeşler, bu dünya imtihan yeri ise benim en yakın imtihanım, benim eksenime en yakın olan neyse odur. Ben en yoğun kimle uğraşıyorum? Parayla. Paradır benim imtihanım. Bilal en Yehu Nebucele Öbey İbn Halefe rakip olduğu için yüzyıllık, 500 yıllık şirklerine, putlarına imtihanı onlardı. Bizden bir önceki kuşaklar hilafeti kaldırıp onun yerine başka bir düzen kurmak isteyenlerin karşısına sarıklarıyla dikildiği için bir sarık uğruna ipe götürüldüler. Şehit iskilipli oldular. Rahmetullah yahia. Şimdi sarıkla İstanbul sokaklarında dolaşana bir şey denmediği gibi dua eder misiniz hoca efendi diye kadınlar önünü bile kesiyordur onların. Bir cenazeden çıkmıştık Fatih'te. Takkeyle duruyorduk orada. İki tane yarı açık yarı kapalı bayan önümüzü kestiler. Hatim bitirdiysen bana da dua etsene dedi. İyi iyi dedik gönderdik. Tipin Sarıklıysa, sakallıysa zaten herkes senden dua istiyor. Demek ki o dönemin imtihanı bugün imtihan değil demek ki. Bugün üstelik insanların duasını talep ettikleri biri de olabilirsin. Tekkelerin kapatıldığı ve şeyhlerin kurşunlandığı bir zamanda tekkende müritlerinle ibadet eden adam olmak başka, çünkü o anda imtihan noktasındasın, siyasetçilerin, şeyh efendilerin elini öpmeye geldiği zamanda tekke de şeyh olmak başka bir şey. Etrafındakilerin oyu için, en üstten en aşağıya kadar siyasetçilerin pervane gibi senin etrafında döndüğü bir zamanda, o zaman şeyh olmanın ne değeri var ki? Herkes şeyh o zaman zaten. İmtihanı kavramak gerekiyor. Aksi takdirde, kendi kendimize puan biçen, gülünç bir sahnenin oyuncusu oluruz. Ne dedik? Benim imtihanım, benim eksenimdeki en değerli şeyler üzerindendir. Para kazanan birisiysen para üzerinden. Siyaset yapıyorsam siyaset üzerinden. Çocuklarım, canlarım, yavrularım diye evlatlarıma sarılıyorsam, başka yerde düşman aramana gerek yok. İmtihanın senin çocukların üzerinde. Eşin üzerinde, hayatı neyin üzerinde çeviriyorsan, imtihan orada olacaktır. Hayattan ne anlıyorsan sen, imtihandan da onu anlaman lazım. Ashab-ı da bunu görebiliriz. Ashab-ı hayattan Resulullah'ın yanında durmayı aleyhissalatü vesselam anladılar. Ebu Cehil'in asırlardır sürdürdüğü şirk geleneğinin karşısında durmayı anladılar. Karşılarında Ebu Cehil'i buldular. Ebu Cehil'ler gidince, Pers İmparatorluğu'nun kasalarının sahibi oldular. İmtihan para üzerinden oldu. Onun için Osman o parayı sağa sola çarçur etmediği için şehit edildi. Ali onun için şehit edildi. Hala ümmet o para yüzünden kıvranıp duruyor. Önce imtihanı anlamamız lazım. Şimdi bu girişten sonra arkadaşlar, Enfal suresinin 28. ayetini beraber düşünelim. Enfal suresinin 28. ayet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alimu enma emwalukum ve evladukum fitne ve ennallaha indehu ecrun azim. Sadakallahu'l azim. Bu ayete anlam olarak yaklaşmadan önce zihinlerimizde bir tasavvur yapalım arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Üç kız çocuğu büyüten anneye babaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet vaat etmişti. Ölen insanın defterleri kapanıyor, salih bir çocuğu olanın ecri devam ediyor demişti. Biz bütün gelenekleri, tamürleri yok sayıp, bir çocuk doğuran kadını, mücahide kadın diye ilan ettik. Çocuk deyince, her şey duruyor. Aman Allah'ım bir çocuk büyütüyor diyoruz. Sanki Kudüs'ü fethetmiş kabul ediyoruz. Şimdi, Enfai suresinin 28. ayetinde, bu zihin çağrışmasından sonra, Ayeti deyin. Ve'lemu biliniz. Bilin. İki nokta üst üste. mallarınız ve evladukum ve çocuklarınız fitnetun. Fitnedir. Fitnedir. Ve ennallaha indehu ecrun azim büyük ödül Allah'ın yanındadır. Bil diye Allah kime hitap ediyor? Ve alamu. Bilin. Bilin kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse Kur'an kitabındır kim diyorsa. Enfal suresi karşısına çıktığında ve alamu. Biliniz diye Allah ona emretti. Ne bilelim ya Rabbi? Ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Ve ennallâh'a indehû ecrun azîm. Büyük ecir, ödül Allah'ın yanındadır. Fitne, Türkçe bir kelime de diyoruz ya, fitne çıkarma ya. E ne demek fitne? Karışıklık. Karmaşıklık. Kördüğüm. Ucu başı birbirine karışmış şey. Ne diyoruz? Osman bin Affan bir fitnenin içinde öldürüldü diyoruz. Munafıklar Medine'de fitne çıkardılar diyoruz. Fitne karışıklık, karmaşıklık, kördüğümlük demek. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَ Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız fitnedir, kötüdür demek değil, fitnedir demektir sadece. Zira, çocuğu olan cehenneme girer demiyor Allah. Üç tane kız çocuğu doğurup onları yetiştirene cennet vaat ediyor peygamberi. Öyle olduğuna göre çocuğun oldu diye cehenneme gireceksin diye bir şey yok ama çocuk, çocuk fitnedir. Yani kördüğümdür. Çocuk kördüğümdür. Mal, Ebu Bekir'i e Ebu Bekir yaptı. Abdurrahman İbni Avf'ı cennette Allah'ın sevgili kullarından biri yaptı yaşarken henüz. Malını Allah'a verdiği için. E mal fitnedir diyor allah Teala, evet fitnedir. Mala biz Osman'ı kurban ettik. Ali Allah'ın arslanı mal sevdası uğruna öldürüldü. Esasen. Mal ve evlat fitnedir. Yani imtihan konusudur. Fitne ne demek? İmtihan konusu demek. Sisli hava demek. Fırtına demek. Bazı çatılar uçar, bir kısmına da bir şey olmaz demektir. Bu fitneyi becerebilenler için Allah'ın katında büyük bir ödül vardır. Evlat barajını geçebilenler, mal barajını geçebilenler, وَاَنَّ اللّٰهَ عَنْدَهُ وَاَجْرُنْ Büyük ödül onlar için Allah katındadır. Burada kardeşlerim, dedik ki, bir, Allah bizi imtihan için yarattı. İki, Allah imtihan yeri olarak dünyayı seçti. Üç, ashab-ı kiram bir çeşit imtihan oldular. Zamanlarının gerektirdiği imtihandı o. Bütün insanlar, müminler kıyamete kadar, Zamanlarının gerektirdiği bir imtihana uğrayacaklardır. Dört. Beş. Benim onun, Ashab-ı kiramın, Kıyamete kadar gelecek herhangi bir müminin imtihanı, Ekseninde ne döndürüyorsa, Onun üzerindendir. Çocuğuna tapınır gibi, Çocuk gibi değil tapınır gibi bağlanan fitne olarak içinden çıkamayacağı kaosa takılıyor demektir. Eşini ilahlaştıran, ondan bir dakika ayrılmaya tahammül edemeyen Filistin'e imtihan görmeye gitmesi gerekmez. İmtihanın içinde o zaten. işin garibi de fark etmediği bir imtihanla iç içe yaşıyor. Her mümin imtihanını ekseninde durduğu veya onun ekseninde dolaşan şeylerde aramalıdır. En başta girişte dedim ki, asabı ı kır başlanmasını imtihan çeşitlerinin teki zannedenler yanılıyorlar. Ne çekti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, ne çekti be? Sen, sen, Yok canım biz rahatız elhamdülillah. Tabi gözünü kapattın mı henüz sabah olmamış oluyor. O zaman sadece bilaller çekti, radıyallahu anhum. gerisi de imtihansız cennete gidecek öyle mi diyeceğiz? Bu nedenle kardeşlerim, gözümüzün açılması lazım, Dünyanın nasıl döndüğünü anlamak için dünya neresidir bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Rabbimiz bizi nerelerde sınayacak bunu bilmemiz gerekiyor. Burada Tevbe Suresi'nin 24. ayetinde hem ashabı kirama hem bize Allahu Teala ipucu vermek Tevbe suresinin 24. ayetinde. Fitne açısından yani kulun imtihan olması Rabbinin huzuruna imtihanı kaybetmiş biri olarak gitmesi veya da imtihan kazanan bir mümin olarak gitmesi açısından bakıldığında Tevbe suresinin 24. ayeti böyle bir sohbette dinlenip geçiştirilmek için değil. Her şeyden önce arkadaşlarıyla bir yurtta kalan öğrenci bir gün oturum yapıp şu ayeti bir bakalım arkadaşlar demeli. İki, evlenen birisi evlilikten önce hani görüşme yapılıyor ya kaç çocuğumuz olacak. İşte çalışacaksın mı çalışmayacaksın mı böyle çok ciddi yatırım yapılıyor. Bir de bu ayeti eşler önüne koyup tevbenin 24. ayetine göre nasıl bir düzen kuracağız Şirket kuran arkadaşlar Hristiyanla ve Yahudi ile kuruyorsa bu ayete gerek yok. Üç Müslüman bir araya gelip şirket kuruyorlarsa şirket tüzüğünün kenarına Tevbe Suresi'nin 24. ayetine göre diye de bir paragraf açmaları, bir bent koymaları gerekiyor. Bugün bu ayetli biz Tevbe Suresi'nin 24. ayetini Bilal'in yüzünden anlıyoruz. Bunca bu lanet başımıza nereden yağıyor? Filanca şer güç, niye hep başımıza bela oluyor diyoruz? 24. ayeti Tevbe suresinin, فَتَرَبَّسُوا حَتَّى اَتِيَ Allah" diye başlıyor. Allah tehdit etmişti zaten, Siz, oturun bekleyin azabımı demişti. Tevbe suresinin 24. ayeti, Bugün bizim dünya odakları ekseninde takılıp kalma yerine kendi ciğerlerimizdeki solunum sistemimizi test etmemiz gereken bir ayettir. Çok temiz bir ormanda bir bahar günü ciğerleri çürümüş birisi hangi havayı soluyabilir ki? Oksijen çadırına da girse onun soluyacak ciğeri yok. Ormanda da öyle, şehirde de öyle. Mümin, Rabbinin kitabını hayat rehberi, çalışma kılavuzu olarak gördüğü zaman başka bir Müslümanlık yaşar, müminlik yaşar. Bilal-i Habeşi başlandı, ah ne çektiler, ah ne çektiler, elhamdülillah Allah bugünümüzü aratmasın, diyen de başka bir hayat yaşar. Şimdi kardeşlerim bu ayeti celiliyle, kendi kendimize taahhüt edelim. Bu ayeti, evimizde, medresemizde, hafızlar, hafız olmayanlar, bayanlar, erkekler, hepimiz bu ayeti celili, Allah-u Teala'nın özel emri, çalışma kılavuzumuz gibi birkaç kere inceleyelim. Bunun için Arapça bilmek, hafız olmak, müfessir olmak gerekmiyor. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Kul, in cana abaokum, ve abnaukum, ve ikhwanukum, ve azvajukum, ve aşiretikum, ve amwalın iqtarftumuha, ve ticaretın taşşon ve masaknu tarzounha, ahpı ileyikum min ve ve Allah la yehdil koum alfasikin. Sıddık Allah De ki, de ki sözü Kur'an-ı Kerim'de. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendimize söyleniyor şüphesiz. De ki ey peygamber demek bu. Eğer babalarınız, abalarınız ve abnâukum çocuklarınız ve i̇kwaanukum kardeşleriniz و Eşleriniz. اشleriniz kabileniz akrabalarınız yani kabileniz واموالن ki kazandığınız paralarınız وتجارة تنخشاونا kesa kıt gitmesinden bozulmasından korktuğunuz ticaretiniz ve مساكن evleriniz beğendiğiniz evleriniz sekiz şey sayalım babalar çocuklar kardeşler eşler kabile yani akrabalar kazanılan mallar ticaret ve ev konut konut bu sekiz şey test edildiğinde ehebbe <gülüyor> ileyküm Min Allahı ve Rasulü, ve cihadın fi sebile. Sizin için Allah'tan, Peygamberinden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sempatik seher feterabbasu. Siz oturun bekleyin. Hatta ayeti Allah'ı Ta ki Allah'ın sizin hakkınızdaki kararı gelsin. Wallahu la yaheetil kum fasikin. Allah fasiklara yol göstermez. Herhangi bir mantık zorlamasına gerek yok. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in son inen surelerindendir. Mekke'nin fethinden sonra gelmiş. Dolayısıyla sanki bugün taze gibi, taptaze duruyor ve neshedildi, anlamı şudur diye söylenecek hiçbir şey de yok. Çok net. Dün, Mekke fethedildikten sonra Müslüman olanlar. Bugün, mümin olarak yaşayanlar. Yarın, iman davasına sahip olduğunu söyleyinler. Elbette sabah namazında mesuller. Zekattan mesuller. Setre avretten mesuller. Elbette ha hacca gidecekler. Elbette Kur'an kitabımız diyecekler. Ama bu ayet, namaz kılmazsanız, oruç tutmazsanız, iman etmezseniz demiyor. Babalarınız ve analarınız, diye sayıyor sekiz madde. Bunlarla Allah, peygamber ve cihat, üç kavram, Allah, peygamber ve cihat, bu üç kavramla, bu sekiz kavram karşılaştığında, sizin tercihiniz nereden yana oluyor? Eğer Allah, peygamber ve cihat kelimeleri, birinci tercih nedeni olmuyor da Diğer sekiz kavram, veya onlardan biri tercih nedeni oluyorsa, fetharabbasuh, siz oturup bekleyeceksiniz. Neyi? Sizin hakkınızda Allah'ın vereceği kararı. Çünkü fasıklarsınız. Namaz, oruç, zekat, hac, tesbih, Kur'an, kurban kesmek, zaten bunlar, Konuşmaya gerek olmuyor. Herkesin gördüğü şeyler. Ama Allah, namaz kılıp kılmamakla, cumaya gidip gitmemekle, Ramazan'da oruç tutup tutmamakla değil, imanın hücrelerinin test edilmesiyle imtihan ediyormuş kullarını. Demek ki bu sekiz madde, bütün müminlerin kıyamete kadar fitnesidir. Baba, Evlat, babaya anne de dahil tabi. Evlat, kardeşler, eşler, ticaret ve konut. Konut, konut sorunu. Bunlar Rabbimizin imanımızı test ettiği fasıklık, çizgisi üzerinden gidilip gidilmediğini imtihan ettiği test konuları bu nedenle kardeşlerim eğer bu Tevbe suresinin 24. ayetini bu mantıkla müminler kürsülerden dinlemiyorsa bundan 50 sene sonra bile adam hem hacca gitti hem de hala banka kartını atmıyor ya bu hacı adama bak yalan söylüyor Sözünü duyacaklardır. Niye? Hacca gidip gitmemeyi zaten Allah test etmiyordu ki. وَاَمْوَالُنِكْتَرَفْتُمُوهَا Kazandığınız paralar diye bir test maddesi vardı. Bu sekiz madde, kim olduğumuzu gösteriyor. Bunun için, camide beraber namaz kıldığımız halde, Yer yer öbür müminin kuyusunu kazacak iş yapanlar Yahu ne oluyor diye kovuşturulduklarında bu ayetteki aşiret kelimesine takılıp kalıyorlar. Namaz kılıyor ama kabilesinden fedakarlık yapamıyor. Irkını çiğneyemiyor. Yöresel menfaatlere takılıp kalıyor. Sadece onun vilayetinin futbol takımından değil diye mümin kardeşiyle ticaret yapmıyor. Renk sevgisini bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan rengi severdi diyecek yerde bizim yörenin takımının rengidir bunlar diyebiliyor. Bu gavurluk değil şüphesiz. Ama ince ayar üzerinden bir test bu. Mümin kalitesine, müminin heyecanına ters şeyler bunlar. Tekrar toparlamam gerekiyor. İmtihan dünyasındayız. Ve imtihan biz olacağız. Herkes imtihan olacak. Bilal'in kırbaçlandığına takılıp kalma. Şip'a vadisinde 3 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve aç kaldılar. Takılıp kalma. Takılıp kalman gereken bu 8 maddedir. Eşin yüzünden cehennemlik olur musun? Mahazallah. Olabilir. Malın, çocukların, ana baban, ev, konut sorunu. Faizi neredeyse baldan tatlı hale getirmek için kullandığı tuzak şeytanın, konut. İşte Tevbe suresinin 24. ayetinde Filistin'deki Müslümanın işkencesini küfrün tek işkencesi zannedip kalmanın ne kadar yanlış olduğunu gösteren incelik kaldı ki Filistin'deki müminin de konut sorunu var. O da kabilesini aşıp öbür Filistinliyle anlaşamıyor. Herkes için çünkü imtihan var. Ama herkes cihat deyince Bilal'in işkencesini, Musab'ın şehadetini, Hamza'nın şehadetini görüyor radıyallahu anhum. Halbuki ayet analar babalar, çocuklar, eşler, aşiret, mal, ticaret, konut, bunların hepsini Allah, peygamber ve cihat kelimesinin karşı tarafına oturtmuştu. Bunlar suç değil, bir insanın annesinin babasının olması haram değil herhalde. Nasıl olacak zaten? Bir insanın malının olması haram değil, günah değil, cehennemlik olmak nedeni değil. Ama fitne. Fitne bunlar. Yani bunlar üzerinden Allah seni görmek isteyecek. Bunun için alim bir adam, ama filan günahı işliyor olabilir mi? Olur tabi niye olmasın? Neden? Çünkü ilim, kurtuluşun simgesi değil ki. Onun da çocukları var. Daha emekli olmadan tayini çıkar diye risk alıp, Çocuklarının filan şekilde olmasında itirazı olmayan bir baba olarak yaşıyor. Çocuk geleceği korkusu. Sekiz maddeden birisi. Çocuk fitne oldu işte. Yüzlerce binlerce alternatif örnek çıkarabiliriz bundan. Ama bizim gayemiz dertlerin tadı değildir. Gayemiz ders çıkarmaktır. Şu dünyanın dönüşünün üzerinde döndüğü yörüngenin bize nasıl yansıdığını, bizim için ne anlama geldiğini tespit etmektir. Fatır suresinin 5. ayeti var. Bu Enfal suresinin 28. ayetinde, en can alıcı noktadan, evlattan ve maldan Allah, bir fitne riski taşıdığımızı, buna dikkat etmemiz gerektiğini tembih buyurmuştu. Tevbe suresinin 24. ayetinde bu kalem açıldı biraz daha. 8 maddeye çıktı. O 8 maddeden de belki 800 tane daha ayrıntı çıkabilir. Fatır suresi, 5. ayetinde Rabbimiz, bu, anne baba aşiret diye saydığımız şeylerin hepsini bir kavram içinde topluyor. Dünya hayatı diyor. Dünya hayatı. Ya nas, ey insanlar, inne va'dallâhi hakkun, Allah'ın sözü gerçektir. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve la kum billahil garur. Allah'a karşı hiçbir tuzağa sakın düşmeyin. Önce madde madde saydığı şeyleri evlat, çocuk, eş, aşiret burada hepsini bir paketin içine koydu Allah dünya hayatı dedi. Sakın dünya hayatına aldanmayın. Allah'a karşı sizi kimse aldatmasın. Çünkü Allah'ın sözü haktır. Buradan ne sonuca geldik? Fatır suresinin 5. ayetinden hangi sonuca geldik? Dünyanın kendisi zaten bir tuzaktır. Çünkü Allahu Teala فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا buyuruyor. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünyanın kendisi bir tuzaktır. Hiledir. Burada çok açık bir şekilde her zaman teyit ettiğim gibi Arapça bilmeye gerek yok. Bu ifadeden dünya sizi aldatmasının sözünden dünyanın aldatma imkanı olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki Rabbimiz dünyayı aldatacak bir şekilde yaratmış. Niye peki aldatacak bir şekilde yaratmıyor? E, i̇mtihan edecek. Kim aldanarak geldi, kim aldanmadan geldi onu görecek Allah. Bu yüzden de hem dünyayı böyle yarattı, hem de aldanmadan yaşayacak kabiliyet de verdi Allah. İdrak verdi. Dünyaya tenezzül etmeyen dostlarının örneğini gösterdi bize Allah. Allah. sağ ayaklarıyla değil, sol ayaklarıyla adeta dünyayı tekmeleyen insanlar oldu. Ali bin Ebi Talip, radıyallahu anh'ın sözünü sık sık tekrar ediyoruz. Ne diyor dünyaya hitap edip, ey dünya, seni üç talakla boşadım, uzak dur benden diyor. Ya hiç boşuna etrafımda dönme. E, Ali'yi görmüyor musun sen? Onun da önünde dünya, cazibeleriyle durdu. Müslümin, İmam Müslümin, 2742. hadisi şerifi arkadaşlar, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bütün ümmetine, hiçbir zaman unutmayacakları, çok önemli bir nasihatini ihtiva ediyor. Mümin insan namaz kılmayı, oruç tutmayı, abdest almayı, Kur'an okumayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği gibi dünyanın ne olduğunu ve dünya tuzağına takılmamanın nasıl mümkün olacağını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenecek. bu hadisi şerifi bugün burada dinleyeceğiz korkarım kıyamet günü pek çok müslüman bu hadisi şurada burada peygamber aleyhisselamdan duyduğu halde içeriğini hayat sistemi gibi göremediği için perişan bir vaziyette Rabb'in huzuruna çıkacak ama bu hadiste belge olarak onun karşısına konacak Müslüm'ün 2742. hadisi şerifi. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dünya tatlıdır, yeşildir. Dünya tatlıdır, yeşildir. Allah dünyayı sizin önünüze koyacak. Ve ne yaptığınıza bakacak. Dünyaya dikkat edin, kadınlara dikkat edin. Dünyaya dikkat edin, kadınlara dikkat edin. Neden? Çünkü el-recalu kavvamune nisa evin sorumlusu erkektir, kadın helak olursa, sen hem kendin için, hem senin himayende helak olan bir kadın için hesap vereceksin. Erkeksen çift sorumlusun. Kadınsan kendinden sorumlusun. Bu hadisi şerif çok net bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i karşımıza çıkarıyor. Ne buyuruyor? Dünya tatlıdır, yeşildir. İnsan için caziptir dünya. Cazip olan dünya kafirlerin hakkı olduğundan zaten Müslümandan uzak diye Bizden ayrı olmayacak ki. Bunu Allah sizin önünüze koyacak buyuruyor. Size emanet edecek dünyayı. Sonra da bakacak, fe yanzure keyfe te'amelûn. Dünya varken elinizde ne yaptığınıza bakacak Allah. Yokken, cihat, zühd, edebiyatı yapmak kolay. Okulda talebeyken, Medresede okurken cihattan, edebiyattan, infaktan kolay konuşulur. Dünya bir koltukla senin olduğu zaman, cebindeki parayla senin olduğu zaman, imzan çuvalla para yaptığı zaman seni görecek Allah asas. Şimdi konuş bakalım. Bunun için mümin insan, Dünyayı her an karşısına gelecek bir fitne olarak görür. Avucunun içine alacak ama secde etmeyecek ona. Dünyayı dizin dibine ayaklarının altına kapandıracak. Malıysa mal. Siyasi güçse siyasi güç. Şöhretse şöhret. Bilinmez bir adamkenki ki tavrın, şöhret olduğun zamanki tavrına göre neden farklı? Soracak Allah. Burada kardeşlerim geldiğimiz nokta nedir? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz. İmtihan için burada varız. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve ashabı imtihan oldular. Ashabı bir çeşit kazandı veya Rablerin huzurunda hesabını verecekleri yanlışlar yaptı. Biz bizim zamanımızın imtihanları, bizim zamanımızın sorularıyla karşı karşıyayız. Biz bizim fitnemizle karşı karşıyayız. Bizim fitnemiz. Bugün belki internettir, medyadır, şöhrettir, paradır, forstur, Adını bilemiyorum. Herkes için değişik. Ama bunları Allah azze ve celle farklı farklı veya renkli renkli üsluplarla anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de 25 ayet yaklaşık olarak böyle seri bir şekilde sayayım dedim. 25 ayette allah Teala dikkat edin, dünyaya dikkat edin diye ikaz ediyor. Mal ve -dünya. Dünya hayatının dekorlarıdır bunlar. Mal ve çocuklar buyuruyor. Eşler birbirlerinin fitnesidirler buyuruyor. Yani mesele şu kardeşler. Allah Teala gidin ya Kabe'min dibinde tavaf edip gelirsiniz diye göndermedi bizi. Allah Teala'nın kaç yüzde kaç kulu Kabe'yi görüp gidecek ki ahirete? Yakın yıllara kadar İslam nüfusunun binde biri bile Kabe'yi görmeden gidiyordu ahirete. Binde bir bile hac ve umre yapı, yapan insan yoktu neredeyse. E mesele Kabe'yi görüp orada Allahu Teala'nın beytinin etrafında tavaf etmek meselesi değil ki. Mesele kul olup Rabbine gitmek meselesidir. Bu kulluk herkes için farklıdır. Bu nedir? Sen bu dünyada hangi eksende bulunuyorsun, hangi nimetlerle berabersin, seni Allah öyle imtihan edecek demektir. Bu imtihana hepimiz hazır olmak zorundayız. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin.